328. konu, Hazreti Ebu Bekir'in, Hz. Peygamber'in Kureyş hakkındaki sözlerini aktarması, Hz. Peygamber vefat ettiğinde Ebu Bekir Medine'nin kenar mahallelerinden birinde bulunuyordu, haber alınca geldi, Hz. Peygamber'in yüzündeki örtüyü kaldırdı ve anam babam sana feda olsun, diriyken olduğun gibi ölümünde de ne güzelsin, dedi, sonra da şöyle devam etti, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, Muhammed vefat etmiştir. Daha sonra Ömer'le birlikte Beni Said Sakifesinde toplanmış olan Ensar'ın yanına koştular. Hazreti Ebubekir Bekir orada bir konuşma yaptı ve Ensar hakkında indirilenlerin ve Hazreti Peygamber'in söylemiş oldukları şeylerin hepsini, hiçbir şey atlamaksızın söyledi. Sonra Sa'd bin Übade'ye dönerek, Ey Sa'd, sen de bilirsin ki Hazreti Peygamber, halk bir vadiye, Ensar da başka bir vadiye gitse ben Ensar'ınkini tercih ederim, buyurmuştur. Ey Saad, yine biliyorsun ki Allah'ın Resulü senin de bulunduğun bir meclist, bu işin sahipleri Kureyşlilerdir. Halkın iyileri onların iyilerine, kötüleri ve yoldan çıkmışları da onların kötülerine ve yoldan çıkmışlarına tabidirler, buyurmuştur, dedi. Saad da ona, evet, doğru söyledin, sizler emir, bizlerse vezirleriz, diye cevap verdi.